you yeah. a Kainat bugün 26 Nisan Perşembe, yıl 2012, ay 4, gün 117, Kasım 171. 1433, Hicri-i Lahir 5, 1428, Rumi Nisan 13. Arıların doğurma zamanı. Fırtına. Gül ağaçlarının bakım zamanı. Günün sözü. Yaşam yokuşun tırmanırken rastladığımız kişilere iyi davranalım. Çünkü inişte yine onlara rastlayacağız. Kick Karim. Günün tarihi. 69 yıl önce bugün 26 Nisan 1943'te Türk tiyatrosunun büyük isimlerinden komedyen Naşit Özcan vefat etmişti. Naşit 1886 1886'da İstanbul'da doğmuştur. Yemek listesi gün 117. Kabakcaliye sigara böreği, salata ve meyve. Büyük Saatli, saatli Marif Takvimi Müzik Merkez Açık Radio 94.9 Açıkradio.com.tr Ve Açık Gazete başladı Ömer Madre Mayrılgaz Sefa Söyler Ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz Mert Öztekin izinde Günaydın Günaydın evet, Rebel Rouser adlı parçayla başladık Dwayne Eddy Grammy ödülü de sahibi olan Amerika'nın yetiştirdiği önemli Gitaristlerden biri rock roll döneminin önemli simalarından onun çaldığı e, Rebel Rouser adlı parçayla da açılışımızı yapmış olduk. Kendisi bugün 1938'de bugün doğmuştu. Asil kışkırtıcı diye çevirebilir miyiz bunu? Mi? İsyan, işte, evet, isyan kışkırtıcılığı, <gülüyor> kışkırtıcısı. Evet. <gülüyor> Başladan evet. Öyle bir durum. Peki bunun e, Neler olmuş 26 Nisan'da tarihte? 1933'te Gestapo kurulmuş. Pek evet. hayırlı bir olay değil. Değil evet. Bugün zaten genellikle hayırlı olaylardan bahsetmiyoruz tarihte de. Yani Nazi Almanya'sının gizli polisi kurulmuş Gestapo sonrası tarihte olan bir olay. Yani çok büyük insanlara, büyük sayıda insana büyük sayıda acılar çektirmiş bir ...rejimin en kuvvetli... ...kollarından biri... ...1987'de... ...1987'de pardon... ...Gernika bombardımanı olmuş... ...1937... ...General Franco'ya yardım amacıyla... ...Hitlerin talebiyle... ...bazı gönüllü havacılar... ...İspanya'nın Bask bölgesindeki... ...Gernika kentini... ...bombalamışlar... ve ...azı gönüllü havacılar tırnak içinde tabi... Evet. Evet. ...bildiğiniz... Alman Luft Vafesi'nin parçası olduğu da söyleniyor. Evet, yani nazi ve faşist durumu 1937'de de bu. 1970'te de bir uluslararası sözleşme konvansiyonu imzalanarak Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ye girmiş, çalışmaya başlamış durumda. Bu da çok harika bir haber e, sayılmaz. Çernobil faciası bugün mü? Bugün. Başlangıç noktası olarak. 26'sı. 1986'da. Yani bütün olaylar birbirine Bu 26 Nisan'ı tarihten biraz az bahsederek çıkartmak lazım galiba. 26 Nisan'ın günahı mı? E bir günah keçisi bulmak zorundayız. Doğru. Nükleer kaza faciası oldu. Nükleer facia oldu. Çernobil nükleer Ukrayna'da, Sovyetler Birliği'de o zamanki adıyla. Ve çok yakın zaman öncesine kadar dünyanın en büyük nükleer faciası sayılıyordu. Şimdi durum tartışmalı. Onu egale eden, en azından egale eden bir de Fukushima dayı iki. Faciası oldu Japonya'da. 2004'te de Karadeniz'de Çernobil faciasından 18 yıl sonra dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral ve Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ahmet Yüksel Özemre hakkında suç duyurusunda bulunmuşlar. Karadeniz'de kanser vakalarının artması gerekçesiyle. 2010'da da çok feci bir başka olayı anmak durumundayız 26 Nisan'da Mardin'in Mazıdağ ilçesine bağlı Bilge Köyü'nde 7'si çocuk 44 kişinin öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 8 kişiden 6'sına 44 herkes müebbet hapis verilmiş durumda Bilge Köyü katliame olarak tarihe geçmişti bu olay Yaşı küçük olan bir sanığa 44 kez 15 yıl evinde silah bulunduran sanığa ise 15 yıl hapis cezası verildiği de verilen bilgiler arasında. Yakın tarihin en büyük facialarından biriydi. Bu arada şeyden bahsetmişken eğer hazır 1970'te konvansiyonla Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün Yürürlüğe girmesinden bahsetmişken, açık kitapta Virginia Cader'in kaleme aldığı bir madde var. Oradan kısa bir bölüm okuyayım, fikri mülkiyetin durumu nedir diye. Yani son e, 40 yıl içinde fikri mülkiyet hukuku, hukukun muğlak bir alanı olmaktan çıkıp, ...Amerikan ekonomisinin en önemli unsuru ve küreselleşmenin can alıcı noktası haline gelmiştir diyor. Fikri Mülkiyet Hakları Amerika'da bir abuç şirket içinde ekonomik gelişmeyi merkezileştirmiş... ...ağır baskılar içeren ticari anlaşmalar yoluyla onlara tahayyül edilmedi küresel kazançlar sağlamış muazzam genişlikte bir cezai müeyyide ağa dünyanın dört bir yanında toplumları ele geçirmiştir diyor. Bu konunun uzmanlarından Virginia Kader'in evet, fikri mülkiyet hakları konusunda e, hocamızdı. Bu Kendisiyle, Evet bu yaptırımlar yeni özelleştirilmiş kamusal araziyi koruyan çitleri tahrip etmeye yarayan kalkan köylülerin resmen kellelerinin uçurulduğu, Enclosure Act yani Birleşik Krallık Muhafaza Kanunları'yla karşılaştırılabilecek kadar ağırdır diyor. Tarihsel bir kıyaslama yaparak. Fikri Mülkiyet hukukunun etki alanı ders kitaplarından müziğe, ilaçlardan yiyecek maddelerine kadar her şeyi kapsıyor. Ve eee Amerikan hukukundan yetkilerini alan Amerikan savcılarının da dünyaya yayılmasına da sebep oluyor. Böyle uluslararası bir kavram gibi gösteriliyor. Tamamen ulusal bir terim. Halbuki aldatıcı bir terim uluslararası fikri mülkiyet kanunu. Ulusal bir kanun çünkü. Hakların birçok ülkede aynı anda tescilini kolaylaştıran bir dizi anlaşma dışında kendi başına uluslararası fikri mülkiyet hukuku diye bir şey ...yoktur zaten. Yani bu hakları sağlayan kanunlar... ...hak sahipleri... Devlet, ...haklarını devletlerden tek tek almak zorunda... E, ...kalmasınlar diye... ...bu hakları sağlayan kanunlar da... ...esasen ulusal kanunlar. Bugünlerde fikrim ülket meselesi... ...tekrar e, Türkiye'de... ...fazla olmasa da dünyanın gündeminde... ...özellikle... E, ...Avrupa'da büyük bir... E, ...direniş var bu konuda... ...akta, evet, akta. olarak bilinen e, uluslararası ticaret anlaşmasıyla e, yapılmaya çalışılan bir fikri mülkiyet e, yine anlaşması, kısıtlaması bu. Ticaret anlaşması e, olduğu için de e, devletler imza atıyorlar, bitiyor gibi. E, neyse ki Avrupa Parlamentosu'nda bu gibi şeylerde e, imzası bir gerekiyor. Direniş e, görülebiliyor ama belli olmaz bu işler. Hiç belli olmadı. Birkaç iyi haberim var onunla ilgili. Geçtiğimiz evet. sene Varşova'da Berlin'de Avrupa'nın birçok büyük kentinde çok büyük gösteriler olmuştu bu akta meselesi üzerinden. Oradaki e, bilinçli insanların başlatmış olduğu. Bu akta bu neyi içeriyor belki ondan da çok kısaca bahsedebiliriz. Hani bir kursa gittiniz siz işte herhangi bir kursu yemek kursu olsun bu. Daha sonra da geldiniz o yemek kursunda öğrendiklerinizi evde işte e, kocanıza karınıza artık eşinizi neyse Anlattınız veya bir arkadaşınız anlattınız ya işte ondan sonra şöyle oldu falan e, suçlu durumuna düşebiliyorsunuz o bilgileri paylaştığınız için. Tabi Monsanto'da işte sporlar yoluyla dayanan kendisine Aynen. sıçramış olan çiftçileri de dava ediyor ve kazanıyor. Aynen öyle işte Tehlif hatta bunları e... çiğnedin diye. Yani bunları böyle çok istisnai durumlar olmaktan çıkartıp bildiğiniz e, güncel yaşamımızın içine e, sokma tehlikesi taşıyan bir ticaret anlaşmasıydı. Ve Avrupa Parlamentosu'nda e, ironik bir şekilde aslında en fazla pardon en az e, seçimlerine Avrupa Parlamentosu'na giden milletvekilleri seçilirken en az katılım orada gösteriliyor e, AB vatandaşları tarafından. Bazı ülkelerde %19'lara %15'lere kadar düşen katılımla seçiliyorlar ama... Ee, en fazla ciddiye onların aldığını e, görüyoruz bunu ve bugün e, dün e, liberal grupta e, Akta'ya e, red oyu kullanacağını açıklamış sosyalistlerden sonra, sosyalistler ve eşitlerden sonra çok yüksek ihtimalle Temmuz'da Akta parlament tarafından reddedilecek. Şimdilik öyle gözüküyor evet. ama dediğiniz gibi evet, belli bu işte. olmaz bu işler. Çünkü bak e, Virginia Cader'in fikri mülkiyet hakkı maddesinin sonunda ne, ne diyor? Yani dünyaya önce trips sonra da daha güçlü olarak KAFTA gibi ikili anlaşmalar kanalıyla dayatılan Irak'ın istilasıyla ilk kez askeri yollarla yürürlüğe sokulan fikri mülkiyete takları hukuku gündemlerinde daha çok acil çok daha acil konular olmasına karşın GZ, G8 zirvelerinde ve Dünya Bankası gibi kuruluşların programlarında İlk sıralarda bir yer işgal ediyor. Hiç konu olmadığı halde yani binlerce başka konu varken ve fikri mülkiyet hakları cezai müeydelerin dünyaya yayılmasını sağlamakla kalmıyor. Yetkilerini Amerikan hukukundan alan Amerikan savcılarının da dünyaya yayılmasına sebep olmuştur diyor. E, halen demokratik tartışmalarla Amerika'da kısmen yumuşatılabildi. Amerika dışında böyle bir demokratik tartışma olmadığı için Irak savaşının şiddeti ve vahşeti aracılığıyla mesela ihraç edilerek o ülkedeki kanunların yerini almıştır. Yani uluslararası hukukun ihlali demek olduğunu belirtmek gerekir. Bunun savaşın fikri, mülkiyet hakları mevzuatını ihraç etmek için yeni ve tercih edilen bir yöntem olup olmadığı da açık değil diyor. Ve sonunda ...Amerika'da yeni buluşlar da felce uğramaya başladı artık tabii bundan bu kısıtlamalar bir avuç şirketin tekeli dolayısıyla. Ülkeler e, gel ve gelişmekte olan ülkeler de kendi çıkarlarıyla kendi toplumlarının ihtiyaçlarına odaklandıkça... ...küreselleşmiş bir ekonomiyi kontrol etmenin bu yolu geri tepmeye başladı diyor. Şimdi, İyi haber olarak yani. E, şeyin söylediği e, yanlış hatırlamıyorsam... E Isaac Newton'un söylediği söylenen bir söz vardır işte e, devlerin omzumda yükseliyorum diye yanlış hatırlıyor olabilirim kaynağını e, ama Robert Hooke'la yaptığı şeylerden birindeydi Yağabeyi. galiba yazışmalardan birindeydi neyse e, orada kastettiği söz çok önemli yani eğer e, o günde bu fikri mülkiyet hakları geçerli olsaydı yani bugün e, geçerli olduğu şekilde geçerli olsaydı e, yükselemeyebilirdi gibi durumlar da söz konusu. Evet, hayatı patent... En fazla evet, hayatı patentleme durumu en fazla zaten bunları savunanların öne attığı sebeplerden bir tanesi fikri mülkiyet haklarının yeni işte yenilikçiliği, inovasyonu, yeni icatları, mucitliği desteklediği, teşvik ettiği iddiasıdır. Tam tersi oluyor diyor işte evet. zaten ve yaratıcı beyinlerin de yani bugünün uluslararası ilişkilerinin dili kaba kuvvet. Baya savaşlardan oluşuyor silahtan. Ama fikri mülkiyet haklarını bu şekilde küresel olarak uygulamaya sokmak mümkün olup olmayacak olacak mı belli değil henüz diyor. Senin de belirttiğin gibi Akta'nın da mesela Avrupa'da da direniş var. Yaratıcı beyinlerin de geçimlerini herkes gibi kendi çalışmalarının ürünleriyle sağlamaları gerektiği elbette tartışma götürmez ama bugün Fikri mülkiyet hakları yeni buluşları ve yaratıcılığı özlendirmenin çok ötesine geçmiş durumda. Ve şöyle bitiyor. Fikri mülkiyet askeri gücün görünmeyen yüzü haline geldi. Yükselişi ya da düşüşü de büyük ölçüde askeri gücün başarısı veya yenilgisiyle belirlenecektir. Evet, biraz uzunca bir yer ayırdık ama fevkalade dünyanın en önemli konularından biri bu. Ee, öyle. Bu arada en büyük tehlikelerden biri de bu o, parlamento aktayı relese bile artık Avrupa Birliği'nde işler eskisi gibi gitmiyor. Üye devletlerin görmezden gelip başka bir değişiklikle devam etmesi, tehlikesi. İşte AB'de böyle çöktüydü diyebiliriz ondan sonra. Evet, ciddi çöküş haberleri de dünyanın dört bir tarafından geliyor. Yani demokrasilerin tam bir krizde olduğu ve suç örgütlerinin yükselişte olduğunu da gösteren pek çok şey var. En önemlilerinden bir tanesi Meksika'da büyük bir orman yangını var. E Meksika'nın en büyük şehir parkı, ormanı mahvolmuş durumda. Bosque de la Primavera. Buna da bahar Ormanı diyorlar. Niye mahvolduğunu da birazdan çetelerle izah etmenin mümkün olacağını söyleyeyim. Bununla başlayabiliriz. İklim değişikliği konusunda da Uluslararası Enerji Ajansı yani 2050'ye kadar karbon salımları ki kadar artış göstereceğini söylüyor ve uyarımızı dikkate alın diye çok ciddi bir uyarıda bulunmuş. Ona da biraz geldiği yer açısından da aslında çok e, ilginç, önemli. Yani gerçi Uluslararası Enerji Ajansı son yıllarda bu konuda gayet istikrarlı e, şekilde benzer çağrılarda bulunuyor. 2016'dan beri Fatih Birolum Baş Ekonomist e, açıklamasından sonra ona da döneriz. Evet şöyle bir özet kısacık geçelim. Hükümetler de katastrofiyan felaketi önlemiyorlar dedikten sonra Türkiye iklim değişikliğinde bütün rekorları kırdı. Müthiş bir haber var. Bu konuda zaten yıllardır e, ek bir ülke arasında Türkiye rekorları kimseye bırakmıyor ama bu övünecek bir şey değil. Bu en her ne kadar ödüllü dahi olsa. Yani en sıcak yılda salım ve kirletme rekorunu kırıyorsa çok ciddi bir problemi var demektir. Türkiye tarihinin gördüğü en sıcak yılı da kayıtlarda gördü. Konut sektöründe bu yüzden de artış yok salım artışı. Ona da bakarız. En büyük e, sorunlardan biri sanıyorum sor, e, şeye bu konuya e, yaklaşım. Yani iklim değişikliği meselesine iki şekilde e, genelde yaklaşılıyor. E, aslında bütüncül bir şekilde ikisini de içeren bir şekilde yaklaşmak en sağlıklısı ama Uyum veya e, mitigasyon, yani azaltma. azaltma. E, o, gerçi çok uzun bir tartışma, belki açık yeşile Döne, bırakayım sizi. Dönebiliriz zaten. E, Türkiye sanıyorum tamamıyla ama azaltma kısmını göz ardı eden bir ülke. ya e, Artışı, bir yıllık artışı Somali'nin tamamının salımına yaklaşık eşit. Öyle bir karşılaştırma yapmak ne kadar doğru bilmiyorum. Hani, ben de bilmiyorum ama yani... şey e, Yaklaşım gibi... açısından ama Somali... ...güneşe yön mesela. Evet. bu arada e, Ama şöyle bir şey evet, var bir... Türkiye için... ...hani bir çevre bakanlığı altında... ...iklim değişikliği dairesi falan da kuruldu. Onlar ne yapıyor ben onu çok merak ediyorum. Soralım. Evet. Yani bir de Scientific American'dan çok yeni bir makale var. Dünyanın en önemli dergilerinden birinde ve... ...geri döndürülemez noktaya... Çok yaklaşmış olduğunu dünyanın söyleyen bilimsel bir raporda geldi. Bunu o kadar çok söyledik ki aslında e, söylerken e, benim artık canım dahi sıkılmamaya başladı. E, alıştım çünkü bu konuya. Geçmiş bile olabiliriz belki böyle söylemek evet, lazım. Ama son rapor bu yani onları vermek boynumuzun borcu. Evet. Fransa'da da askeri eylem, Suriye'ye karşı askeri operasyon ihtimalinden bahsetmiş Fransa'da. Bu da ilginç bir haber olarak karşımıza çıkıyor. Ee, bayağı Birleşmiş Milletler kanalıyla da müdahaleyi öngörmüş durumda. Erdoğan'dan da Suriye'ye sert mesajlar gelmiş durumda. Türkiye'den de 28 operasyon Şubat operasyonunun 3. dalgası gelmiş durumda. Çok son derece ilginç bir şey de Oka, OYAK iddianamesinde. Danıştay cinayetiyle ilgili kayıtlar var. Acayip ama yani. Evet, Danıştay cinayetiyle ilgili görüntü e, kayıtlarını e, bulunamaması ile ilgili bir e, silinme yeni bilgiler. Var. Ee, Britanya'da hükümetin başı fena halde belada. iki sebeple birisi. Ona da mutlaka bugün değinmemiz evet, lazım. Kültür Bakanı ve Kültür Bakanı'nı bir kenara bırakalım. Yani Kültür Bakanı en önde geliyor orada ama hükümetle ülkenin en büyük medya kuruluşu, özel medya ağ arasında bildiğiniz pazarlıklı bir anlaşma ve ittifak olduğu şüphesi ortaya çıkmış mahkemede. E, ve birikimli kayıtlardan evet. bütün e-mail'lerden ve şeyin de Kültür Bakanlığı'nın da Şu anda kesin bir kanıt yok ama bulgular öyle bulgular ki hani e, okuyan herhangi tarafsız bir kişi dehşete düşmemesi imkan dahilinde değil. Kültür Bakanının e, özel danışmanı da istifa etti. Kültür Bakanı da satı verdi onu. Ben dübenden habersiz işler yapmış. Bütün kayıtlarma bakın diyor. yok. E işte, Baktığınız zaman pek de onların habersiz olamayacağını anlıyorsunuz. Ona değineceğiz. Evet. Aşağı yukarı e, büyük haberlerimiz bunlar. Bir de e, mültecilerle ilgili Sultan Gazi'de akıl almaz korkmuşlukta da haberler var. Üçüncü kattan atılan insanlar var ağrında, Susurluk davasında 5 yıl hapis ceza sağlan İç, eski İçişleri Bakanı Ağır'da teslim olmuş. Bir de o oh, haber var. Onlara dönelim. Peki şimdi hemen şeye bakalım. Önce bir kere Suriye'de şeyle başlayalım. değil mi? Meksika'daki ormanı yangınını hemen şey yapalım. Çünkü bu özetle de geçelim ama Çok önemli çünkü ülkenin en büyük orman e, parkı imiş. Ve adeta isminden tuttun bütün olay tam bir sembol, sembolik değer taşıyor bence. Mikrokozmos dünyanın haline bir bakış olabilir. Bosque de la prima, primavera yani bahar ormanı. Guadalajara batı Meksika'daki Guadalajara şehrinin kenarında 7500 hektar yan bitmiş kül olmuş yani dörtte biri gitmiş parkın ve söndürülemiyormuş hafta sonundan beri başlayıp Meksika'nın ikinci büyük şehrini dumana ve küle boğmuş durumda okullar kapanmış sayısız okul yani ormanları kalkınmadan ...korumaya çalışıyorlar. Yani insan aklına tabii... ...başka şeyler de geliyor burada. Ee, yani orman... ...arazilerini... ...inşaata açma durumu var. Bir. İkincisi... ...keresteciliği açma durumu var. ki Üçüncüsü... ...kirlenme ve kuraklık. Her şeyi içeren bir... ...tam bir mükemmel fırtına. Kusursuz fırtına haberi bu. Ve şeyden başlamış. Bir çetelerden biri. bu Arazi mafyası diye adlandırılan çetelerden birinin başlattığını söylemiş. Bunu da itfaiye şefi ve yangınla engel yangınla mücadele eden itfaiyecileri de engellemişler. Ateş açarak filan yani. Kaza sonucu mu çıkmış bu şey? Orman yangını. Yani. Hayır diyor. Kaza sonucu değil diyor işte. Zaten kim yanır ki? Zaten bu saatten sonra öyle bir iddia Yani geçen yılda 14 ayrı orman bu şekilde gidiyor işte bunu illegal olan keresteciler şiddet dolu gayet örgütlü çeteler kurmuş durumdalar Meksika'da. Zaten Meksika'da tarihinin en büyük köysel ısınmaya da bağlı olarak muhtemelen kuraklığını yaşamakta. Seneler ikinci sene gide yaşıyor böyle bir durum var. Meksikalılara bol mücadele gücü ...dileyelim ve orada hepimizi ilgilendiren bir evet, haber. Tamamen yani, öyle. Yani çünkü bu iklim değişikliği dediğimiz şey sadece artık öyle bir noktadayız ki sera gazlarını çok ciddi şekilde azaltmak bir yana ama aynı zamanda orman oranını dünyadaki azaltmak yerine yükseltmek zorundayız her sene petekül evet eğer yani kavrulmak istemiyorsak e... yenilenebilir enerji bir yandan bir yandan da kısıtlamak yani salımları radikal bir şekilde %6 her sene kısıtlamak Türkiye tabii bunun Türkiye ile alakası yok bu söylediğinizin. Türkiye'ye hiç girmeyelim buradan. Türkiye Rakam ee, olarak sadece. Yani yüzde6 azaltmak yerine Türkiye'deki artışın miktarını sadece söyleyeyim. %115'ti yanlış hatırlamıyorsam. 115. Yıllık değil gerçi o rakam ama ee, kapsadığı senelere bakıldığı zaman net artışımız son derece fazla. Sene başına. %20'lere yakın falan gibi bir rakam oluyordu. Evet. Ee, ve bu yani Hanson ve arkadaşların da son verilerine göre %6'nın altında bir azaltma olamaz. Üstelik de ormanlaştırma gerekiyor. bir Türkiye böylesine bir akıl almaz rekora imza atıyor. Aynı zamanda da 2B ile Mevcut ormanların da azaltılmasına. Madem bu konuya girdik şey söyleyeyim bundan e, bir ya da iki hafta önce bir konferans vardı işte Çevre Bakanlığı e, aynı zamanda e, Avrupa Birliği'nin ilgili fonuyla e, ilgili programıyla ortak düzenlenen bir konferans işte orada e, üç tane bakan katıldı. İki tane bakan katıldı özür dilerim yanlış. Ee, bir tanesi de Çevre ve Şehircilik bakanıydı Hani e, iklim konusunda görüşlerini iklimi güzelleştireceğiz şeklinde açıklamıştı orada onu da Evet içelim güzelleşelim der gibi bu yalnız böyle bir şöyle bir sorun var e, 2B böyle meclisten geçi verdi geçerken de e, BDP dışında herhangi bir partiden de herhangi bir muhalefet olmadığını görmekte Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin de muhalefet şey noktasında geldik geldi ama e, raiç bedel üzerinden. Evet, ona muhalefet demek ki ne kadar doğru. E, zaten çok da etkili olmadı onun üzerinden gelen muhalefet. E, Bir iktidar muhalefet ortak yapımı şeklinde ikibe çıkmış oldu. Evet, Kimse Türkiye de aksini durumda değil. Bu Uluslararası Enerji Ajansı'nın da çok ciddi uyarısı hem BBC'de var hem Guardian'dan alabiliriz. Ve hükümetler düşük karbon enerjisinde, karbon salımlarının azaltmasında, hedeflere ulaşılmasında patetik bir şekilde, acıklı bir şekilde geç kalıyorlar diye uyarılar var Uluslararası Enerji Ajansı'ndan. Hem Maria Van der Hufen, hem de Richard Jones bakanlara, hükümetlere lütfen uyarımızı dikkate alın. Bu böyle gidemez demişler yani. Bir küresel bağımlılık var. E, uyuşturucu bağımlılığı gibi e, fosil yakıtlara bağımlılık var diyor. Bunun Türkiye'nin de durumu işte malum elektrik üretimi fosil yakıttan birinci derecede tam on buçuk milyon ton daha fazla salım artışı yapmış 2010'da. Bir yılda. Bu yani iki şeyi de ortaya koyu Önder Algedik yazmıştı bunu da. Türkiye artık daha fazla kömüre ve doğal öncelik veriyor ve fosil yakıt kullanımını azaltmak şöyle dursun. Her geçen yıl çok artırıyor. İkincisi de enerji verimliliği gerileme gösteriyor. İklim dostu yenilenebilir enerjilerde ilerlemiyor. Enerji verimliliğinin gerileme göstermesi şu bakımdan önemli. Türkiye'nin e, somut hedefi e, varsa eğer, yarı somut diyebiliriz belki. Bir tek enerji verimliliği konusunda bir hedef konulmuştu 2023'e kadar. E, toplam enerjideki en son kullanımdaki e, yenilenebilir enerjilerin payının %30'a çıkarılması şeklinde. Orada da gerileme varsa o zaman eldeki tek hedef ki çok son derece yeterli olmasına rağmen e, vazgeçilmiş veya e, ulaşılamayacak en azından demek. Yine aynı toplantı, demin bahsettiğim toplantıda e, Avrupa Birliği'nin iklim değişikliğinden sorumlu e, komisyon üyesi Connie Hedegard da e, ya hedefiniz yok sizin şeklinde. Evet. Zaten koymuyorlar kasıtlı olarak. Evet. Hedefler kalkınma, büyüme, demir-çelik sektörü. Çok büyük katkıda bulunuyor. Fosil yakıttan, kömür yakıttan, kalkıma elektrik bunları... bir de çimento sektöründe. Tekrar tartışmak e, gerekiyor belki ama e, kalkıma büyüme adına da bu, bu atılan adımların olumlu olduğu söylenemez. Zaten ekonomik büyüme ile e, hiçbir bağlantısı olmadığını da net olarak ortaya koyan Tim Jackson, ekonomist Tim Jackson'ın tamamen birbirinden bağlantısız olarak ele alınması gerektiğini gösteren ve bunu bayağı ikna edici bir şekilde ortaya koyan da önemli bir kitabı çıktı. Prosperity Without Growth diye. Yani e, büyüme olmadan refah diye. Bunu da e, iktisatçı, e, uzman dostlarımızla ve programcılarımızla belki de daha etraflıca ele almalıyız tekrar. Önemli bir kitap. ...tamamını okuma fırsatım olmadı ama... ...göz gezdirmek bile... ...gayet ikna edici olduğunu... ...söylüyor, gösteriliyor. Yani şunu söylememiz lazım son olarak... ...bu konuda... ...bu sadece... E, ...bir bilim meselesi olarak... ...konuyor gibi... ...geliyorsa da... ...QSA iklim değişikliği meselesi... ...yani bilim tabii ki... ...önemli bir parçası tartışmanın... ...ama nasıl... ...ne zaman ve... Acaba adapte Olunacağı meseleleri Çok önemli Ve o zamanda hem ekonomi Hem politika hem de etik Ahlak meseleleri de birinci derecede işin içinde Hatta insan hakları Hukukunun Devreye girmesi de Ayrı bir konu olarak öne Getiriliyor Onu da şeyin söylemesini Biraz uzattım lafı ama Olivia Şütler'in önemli bir yazısı çıktı. İklim değişikliği bir insan hakları meselesidir ve ancak bu şekilde çözebilirdiği uluslararası bütün hukuk, yargı organlarını ve yargı dışı nitelikte harekete geçen, hareket eden kuruluşları da hükümetlere baskı yapmaya çağırdı. T.C. Ryder Blues eski bir kayıttan Ma Rainey'den dinledik. Rainey ana ya da asıl adıyla Gertrude Pridget 1886'da bugün doğmuştu. 1939'da ölmüştü. Yani Amerika'nın yetiştirdiği profesyonel blues şarkıcılarından biri en başta gelenlerinden biri ve ilk nesilde ondan sonraki Bütün kuşakları da derinlemesine etkilemiş. Kendisine de blues'un anası deniyor zaten. Ma Rainey denmesinin sebeplerinden biri de o. Ee, Rainey ana. Ee, ve, e, yani Bessie Smith ve daha sonraki özellikle kadın blues'cu blues şarkıcıları üzerinde derinlemesine etkisi olmuştu. Ona da bir günaydın dedik. Çok eski bir kayıtta. Evet Açık Radyo'da devam ediyoruz. Açık Radyo açık gazetesinde ee, Suriye ile ilgili gelişmelere de şöyle bir kısaca değinelim Birleşmiş Milletler gözlemcilerine rağmen de ölüyle, e, saldırıların devam etmekte olduğu yolunda haberler geliyor ve Fransa'da yani bu böyle devam edemez demiş şeyde e, Kofi da Birleşmiş Milletler'in özel temsilcisi Alain Juppé de çok ciddi olarak Fransa'da dışişleri bakanı çok ciddi olarak tehlikeye girdi plan ama devam edilmelidir diye bir konuşma yapmış askeri müdahale ihtimalinden de bahsediyorlar askeri müdahale ihtimalinden bahsediyorlar ama hani askeri müdahalenin de e, hangi sorunu çözeceği evet biraz şüpheli 13. ayında 9.000'den fazla insan öldü. Bu arada da bize gelen şeylerden, e, haberlerden en önemlilerinden biri de iki ayrı kaynaktan orada ciddi bir yükselen devrimci e, dalga olduğundan da bahseden gazeteciler var. Bu arada El Cezire televizyonuyla konuşmuş Başbakan Erdoğan ve Türkiye'nin güçlü bir ordusu var. Suriye bir daha sınır ihlali yaparsa gereken adım atılacak demiş. Gereken adım atılacak tek başına pek bir şey ifade etmiyor. Suriye'nin şey Türkiye'nin güçlü bir ordusu var. Arkasından gelince askeri müdahalede bulunulacak fikri insanın kafasına geliyor. Evet. Peki şey ne? Yani Suriye'nin Kürtler ne yapması gerekiyor? Geçen sefer sınırı aşan bir ateş durumu olmuştu. Kaçan... Biz Suriye'deki muhalif güçlere hiçbir zaman uzak durmayacağız. Onların yanında olacağız. Kapımızı kapatmayacağız. Şu ana kadar 25.000 aşan kardeşimiz geldi. Ne kadar gelirse alacağız demiş. Temennim odur ki en yakın zamanda tekrar kendi topraklarına, kendi memleketlerine dönme imkanını da hazırlayalım. Hem insani görevimizdir hem İslami görevimizdir. Bu kanın, bu ölümün durması için elimizden geleni yapmak durumundayız, yapacağız demiş. Yani mülke gelen insanlarla ilgili e, söylemiş olduklarına çok fazla yani yanlış bulunabilecek bir nokta yok herhalde. Yani i̇nsanlar kaçma şaşırken almayacak mısınız? Yalnız orada evet. bir ufak, e, çok da ufak değil aslında eklemek gereken bir nokta. E, o sınırı o kadar yakın olması orada, o kampın büyük sorun e, yaratma potansiyeli taşıyor. Evet Cengiz Aktay'da ve kamplarda defalarca tutulması da söyledi bunu. Evet Aynı şekilde büyük sorun yaratma potansiyeli taşıyor. Hani bunu Filistinli yerine edilmiş kişilerde yıllardan beri gördük Arap ülkelerinin yaptığı kamplara tıkmak dışarı çıkartmama ve nasıl orada bir get dolaşmaya sebep olduğunu. Eğer gerçekten böyle politika uygulanacaksa tamam insanların her zaman geri dönme hakkı olsun ama gittiği topluma ...ülkeye de entegrasyonu için gerekli adımların atılması gerekiyor. Evet, şimdi hemen şu şeyi de söyleyelim. Türkiye'ye Suriye üzerinden geçerek 28 Şubat operasyonunda üçüncü dalga ve istihbarat ve fişleme birimine gözaltı geldiği belirtiliyor evinde arama yapılan eski jandarma genel komutanı emekli orgeneral Feyzi Türker'i gözaltına alınmış. Ayrıca Ordu Yardımlaşma Kurumu OYAK, yönetim kurulu başkanı emekli korgeneral Yıldırım Türker'in de gözaltına alındığı bildirilmiş. Yani gözaltı kararı bulunan emekli ve muvazzaf askerlerin sayısı 2, 4, 6, 8, 10, 11 bir kısmı alınmış. Bir de son iki dalgaya ait de ayrıntı verilecek olursa Genelkurmay 2. Başkanı emekli Genel Çevik 1'in de bulunduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış. Çevik 1 de dahil 18 tutuklama olmuştu. İkinci dalgasında, dalga deniyor buna, ikinci operasyonda aralarında eski genel kurma genel sekreteri emekli tüm general öz kasnağında bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmış ve öz kasnağında aralarında yer aldı 8 kişi tutuklanmıştı 18 26 kişi tutuklanmıştı bugüne kadar yani şimdi burada 6 milyon insanın fişlendiği belirtiliyordu süreçte Batı Çalışma Grubu'nda görevli muvazzaf ve emekli askerler gözaltına alınıyor. Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığı'nı da halen sürdüren Tuğgeneral Lokman 2. de emniyette diye bir e, haber var. Bazı gazetelerde de bunun bir cadı avına dönüştüğü yolunda da. Tırnak içinde gerçi verilmiş bir sürü Kılıçdaroğlu'nun evet. Kılıçdaroğlu tepkisi bu evet Cumhuriyet manşeti almış bunu 28 Şubat operasyonları dalga dalga sürüyor. Kılıçdaroğlu başbakanın talimatının yerine getirildiğini söylemiş cadı abına dönüyor demiş. Ee, şu ana kadar en azından biraz sanki aceleci ben yorum yapıyorum ama bir e, ifade olmuş gibi geldi. Evet burada çünkü çok büyük sayıda fişlemeden ve e, 6 milyon insanın fişlenmesinden falan bahsediyoruz tabii ki soruşturulacak bu darbede. Diğerleri nasıl soruşturulması gerekiyorsa burada soruşturulacak. Evet. Yani şöyle de bir durum var. Oyak iddianamesindeki telefon kaydının Danıştay cinayetindeki görüntü skandalını açık bir şekilde ortaya koyduğunu görüyor. Bunun ayrıntısını belki de 9.30'a bırakmak gerekebilir. Çünkü çok ayrıntılı bir şey var burada. Bayağı büyük bir skandal durumu var. Oyak iddianamesinde, yani mahkemenin kabul ettiği iddianamede 2010 tarihli bir görüşme var. Oyak çalışanı soruyor. Görüntü var mıydı? Uğraşıyoruz. İmajları alıyoruz. Sonra işte uçurup, biçirip, kaçırıp, göçüreceğiz. Demiş. Bu çok ağır bir... bir... Tekerleme mi ne bu? Hayır. Bu Danıştay kaydının nasıl yok edildiğinin belgesi. Evet. Böyle. Bence şimdi bir Ara verelim bunu 9.30'dan sonra da konuşmaya Ağırı devam. değil aslında şey deprem günlüğüne. Deprem günlüğüne gireceğiz yani. Van depremi günlüğü. Günaydın. Bugün 26 Nisan 2012 Van Erciş depreminin 185. Van Edremit depreminin 168. günü. Dün bir bağlantı azizliği nedeniyle Van Belediyesi Basın Müdürü Adnan Bilen'le yaptığımız sohbetin sonunu getirememiştik. Bugün ona devam edeceğiz. Adnan Bey Rojbaş. Rojbaş. Nasılsınız? Iyi İyiyiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hava dünkü kadar güzel mi? Evet. Hava dünden daha güzel. Dün konuştuklarımızdan biraz daha sevimsiz şeyler konuşacağız. Bugün dün bize Bahar'ın ne kadar güzel açtığını anlatmıştınız Van'da. Ama aynı zamanda geri dönüşlerin de başladığını ve hayatın tekrar zorlaştığını konuşuyorduk ki tam bağlantımız kesilmişti. Evet. Ee, geri dönüşler başladı. Yani kentin dışına çıkan işte %80'in kentin dışına çıkmıştı bu ZYTM şirketlerinin e, sinyallerinden öyle anlaşılmıştı, öyle bilgiler verilmişti. Verilmişti. 400 bin civarında de... diye mi tahmin ediliyor Adnan Bey? Ee, anlamadım. 4, 400 bin civarında mı diye tahmin ediliyor şehir evet, dışına çıkan? Evet, 400, yani. 400 bin civarında tahmin ediliyordu. CSM şirketinin yani iş operatörün ortak bir şey vardı, metni vardı. Ve bu %80'nin dışarıda çaldığı, telefonların dışarıda çaldığı konusunda bir bilgi vardı depremden hemen sonra. Ee, ancak şu anda yani %60'ınla yakını kente geri döndü. Haziran ayında okulların bitmesiyle birlikte insanların neredeyse işte %90'ından fazlası kente dönecek. Şimdi insanlar kente döndüklerinde çok farklı sıkıntılarla karşılaşıyorlar. Biz hani dün de söylediğim gibi kışın bir şekilde atlatıldığı ya da işte bahar geldi. Bundan sonra asıl sıkıntı başlayacak. Yani Haziran ayından sonra asıl sıkıntı başlıyor. Çünkü şehrin altyapısı üst yapısı neredeyse tamamı Çökmüş durumda yolları, kanalizasyonu, suyu. Binaların büyük çoğunluğu %90'a yakını daha kent merkezinde yıkılmamış. Bu binalar yazın yıkılacak. Bu kente o binaların yarattığı toz, harfiyat sıkıntısı vesaire vesaire katarsa gerçekten zor bir yaz dönemi geçirecek. Bunun dışında yine insanların geri dönen insanların kiralık ev bulamaması, konteyner e, bulamaması, çadır bulamaması sıkıntısı e, var. Konutların işte Ağustos ayında yetiştirilmesi söyleniyor ancak e, nasıl teslim edileceği konusunda açıkça şüphelerimiz var. Yani yarım yamalak teslim edilip altyapısı tamamlanmadan ya da üst yapısı tamamlanmadan, sosyal donatı alanları tamamlanmadan teslim edileceği konusunda e, kaygı var ki e, birçok insana, evi yakınan birçok insana da zaten birçok e, Konut çıkmamış ya yani da konuta başvurduğu zaman kendine konut verilmeyecek yani tamamını O açıdan büyük bir sıkıntı da e, bundan sonra doğacak. E, Dün yine öğrendik bu edetik faturalarından sonra bu rafa da TÜV Telekom'un faturaları yani telefon faturaları, ev telefon faturaları gelmeye başlamış. E, onlar da TEDAŞ'tan e, şeyi yapmamış, TEDAŞ'tan. Az kalmamış, az durmamış. Ee, yüksek faturalar e, halka gönderilmiş. Adnan Bey ee, çok özür dilerim. Araya giriyorum. TEDAŞ'ın faturalarını e, AFAD ödeyeceğini söylemişti. O ödendi mi? Ne oldu? Onunla ilgili bir bilginiz var mı? Yani bakan işte, biz sadece konteyner kentte e, kalan insanların faturalarını ödeyeceğiz diye bir şey söylemişiz. Yani söylediği şey doğru ama farklı anlamış. Yani Bu kentteki bütün insanların elektrik faturalarının e, işte AFA tarafından karşılanacağı e, konusunu daha önce birçok bir kez dile getirmişti. Hükümetin milletvekilleri dile getirmişlerdi. E, ve hatta insanlara işte direklerden direk işte kaçak elektrik çekip çadırlarınızı ısıtın ya da işte konteynerinizden çekin şeklinde e, sözlerle dolaştı etrafta ve tabii ki insanlar bunu bunu yaptı. Ee, sonradan baktı ki yıkık evlere, hiç girilmeyen evlere e, elektrik faturaları geldi. Hiç e, çadırlara neredeyse e, elektrik faturaları gönderildi. E, Türk Telekom da aynı şeyi yapıyor şu anda. Bugün dünden beridir faturalar gönderiliyor insanlara ve çok yüksek mevladaki faturalar. Hiç kullanılmamış telefon faturaları. Aynı şekilde Türk Telekom da bundan, weblerinden hemen sonra faturalarını ve IDS'lerin edemeyeceği konusunda e, halka bilgilendirme yapmıştı. Ancak anladık ki bu böyle değil. Bunun acısı daha çok çıkacak sanırım. Yani daha hangi faturalar kalmış bilmiyoruz. Doğalgaz faturaları vesaire diğer faturalar da çıkacaktır e, halkın karşısına. E, burada iş olana zaten yok. İnsanlar herkes kendi işini kaybetmiş burada. E, günde 10 TL'ye çalışan insanlar e, iş bulamıyor. E, daha kentin büyük bir bölümü yüzde işte. 80'inden fazlası daha yıkılmamış. Çünkü kararı verilen yerler yıkılmamış. E, yine insanlar mesela bir kat e, bir yıllık, iki yıllık binalar. Ee, insanlar tapularını almamışlar ancak müdahale tarafından yapılıp insanlar oraya yerleştirilmiş. Ancak bina yıkım kararı verilmiş. Bu insanların hak hakları ne olacak? Nasıl yapılacak? Bu konuda gerçekten büyük bir sıkıntı var. Yine bu zemin etütleri yapılmadığı için çente e, insanlar evlerini onaramıyor. Bina bina yapamıyor ya da girebilecekleri bir ev yapamıyorlar. Bu konuda bir yasaklama getirilmiş. Ay Mayıs ayının sonuna kadar bunun süreceği söyleniyor. Burada zaten 3 aylık bir inşaat sezonu var. Bu 3 ay İnşaat sezonunun işte iki ayı bu şekilde yasakla geçeceği için insanlar evlerini de yetiştiremeyecekler kışa. Kışın yine aynı bu yıl yaşadığımız sıkıntıların tekrarını yine yaşayacağımızı en azından düşünüyorum bu şekilde giderse. Çok çok parlak bir tablo değil ortadaki. Bu arada AFAD'ın açılımını da söyleyelim. Başbakanlığın Afet Koordinasyon Birimi orada bir bürosu var. Bütün koordinasyon oradan yürütülüyor. Son bir şey soracağım. Adnan Bey... Biraz önce dediniz ki şehre geri dönüşler başlıyor. Bu geri dönen insanlar aslında konteyner kentlerin kurulmasından önce şehri terk ettiler. Dolayısıyla evet. nerede kalıyorlar geldiklerinde? Çünkü bir konteynerları yok muhtemelen. Ee, konteynerları yok ve e, biz uzun bir aradan sonra yani 3-4 aydan sonra ilk kez yine çağda talebinde bulunup bulunup işte belediyeye gelip çağda talebinde bulunan insanlarla karşılaşıyoruz. Bu çok... Acı bir tablo gerçekten. Çünkü evlerine çadır, giremiyorlar. Evet evlerine giremiyorlar. Ya da çoğunun evi yıkılmış. E, hala evinin durumunun ne olacağı kesinleşmemiş. Evleri yıkılacak. E, işte kiralık ev bulamıyor. Kente hiçbir kiralık ev yok. Zaten tamamı dolmuş durumda. E, çadır bulamıyor ya da konteyner kentleri yerleştirilemiyor. E, bu konuda büyük bir sıkıntı var gerçekten. Peki Adnan Bey çok teşekkür ediyoruz. Deprem gününün yani de bizimle ederim. paylaştığınız için son diyorum. durumu. Sağ olun iyi günler. pandemi günlüğü açık kaste Bu çok geldim gittim Bülbül oldum ferdez bağında ötün Bir zaman gül için düş oldum Bir zaman gül için düş oldum Bir zaman gül için Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar oh. Haydar Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin. Günaydın. Bağlantıda bir problem olduğu için birazcık geciktik. Kusura bakma. Yok rica ederim. Evet öncelikle bu Avrupa Para Birliği bu gidişle dağılır diye oldukça haramsar diyebileceğimiz bir yazı da kaleme aldın. Biraz onun üzerinden gidelim. Fransa seçimlerinden sonra Fransa seçimlerinin ilk turundan sonra Cumhurbaşkanlığı daha doğrusu E, milliyetçiliğin de bayağı bir trend olarak kalacağına dair de haberler var. Yerleşmekte olduğuna dair Fransa, e, Britanya'da, şeyde, e, Fransa'da. Onun dışında da e, bu Jean, e, Marine Le Pen'in de yükselmesi durumu... E, Bu gidişle, gidişle Avrupa Birliği'nin bir çöküşüne dair de bazı şeyler de, haberler de geliyor. Observer'dan mesela Avrupa Parlamentosu Başkanı Avrupa Birliği'nin çöküşüne de işaret etmişti diye haberler var. Bu çok karamsar bir tabloda biraz konuşalım istersen. <gülüyor> evet, evet. Ben Mokşar'ın buradaki tabii o şeyi, o görmemiştim. Ama bu çok da şaşırtıcı bir kanaat değil işler. Kötü gidiyor. Dinleyiciler, açık bir dinleyicileri de bizim programlardan zaten hani gelişim gelişinin çarşambadan belli olduğunu biliyorlar. Evet. Çok 2 yıldır bunu konuşuyoruz. Bu Doç krizi çok temel bir takım sorunları açığa çıkarttı Avrupa Birliği'nde. Ve bu sorunları temel sorunların üstesine gitmeden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 Marine Le Pen'in %18 oyunu hatta Hollande bile göz dikmiş durumda. Manel Schoen yani son cephenin adayı ki tereddütsüz Hollande'a tabii ki oy vereceğim demişti ve kendi seçmenlerinde oy vermeye çağırmıştı. Şeye kızmış Hollande'un bile göz kırpmasına Marine Le Pen'in oylarıma ki Sarkozy tabii çok daha açık biçimde kendini o Müslü bir söylem sınırları daha çok kapatmaya yönelik. E, ulus devleti Marine Le Pen yazında da özellikle vurgulamak istedim. Açıkça ulus devletin geri dönüşü başlamıştır diyor. Çok fazla ileri gidildi entegrasyonda Avrupa'da. Biz böyle bir Avrupa istemiyoruz diyor. Evet. E, aynı zamanda biliyorsun Hollanda'da o aşırı sağcı parti ismini hiçbir zaman aklımda tutmadım. E, şeyi destekliyordu hükümeti dışarıdan ve Bu yüzde üç şeyi, bütçe açığı meselesini yani yeni kurallar demeyeyim eski kuralda buydu ama bu çok daha katılaştırıldı. E, büyüme ve istikrar sözleşmesi biliyorsun yeniden düzenlendi ve her ülkenin buna uyması bekleniyor. Özellikle Avrupa Para Birliği ülkesi ülkeleri. E, fakat orada da Hollanda'da hükümet düştü çünkü o şeyi, bütçe disiplinli, bütçe açığını 3 üçe çekecek politikalara karşı çıktı başçası Aç Parti.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 Sunamadığı e, ölçüde de şimdi mesela Hollande çok büyük bir olasılıkla iktidara girecek. Yani daha doğrusu önce Hollande başkan seçilecek. Sonra da benim beklediğim 16-17 Haziran'da genel seçimlerde sol parlamentoda çoğunluğu sağlayacak hükümet kuracak. Yani yönetim Fransa'da tümüyle sola geçecek. Fakat e, sonunda mevcut e, koşullar içinde yani mevcut Avrupa mimarisi içinde özellikle bu Avrupa Para Birliği'nin... Bugünkü durumun itibariyle çok fazla seçeneği yok. Ee, eşimlik, e, bir seçeneksizlik tabii giderek şeyi öfkelendiriyor. Halk e, çalışan kitleleri, yani halkın çoğunluğunu birçok ülkede. İspanya'da da bu görünmeye başlandı. Kemer sıkmayı açıkça savunan merkez sağ iktidarı taşıdı İspanya'yı seçmeli. Ama bundan bittiği için sonra sonuçları görünce, çünkü bizi buradan kurtaracak diye.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 ve bu tabii çok tehlikeli bir şey. Geleneksel liberal demokratik değerlerin de şey umursanmaması hatta e, onlara karşı çıkılıyor olması da çok ağır bir e, durumla bizi bırakabilir karşı karşıya yani. Evet. Ee, bu aşırı sağ tamamen despotize edici dediği gibi sadece ekonomi açtığı bir ideolojik liberal demokrasinin temel şeyleri itibariyle temel prenikleri ve işte günhalen Avrupa'da şu olarak kabul edilen şeyler açısından fikirler ve prensipler açısından da çok de stabilbiliza isttikarsızlaştırıcı bir oynayacak gibi duruyor. Bu tabi içeride de çatışmayı arttıracak. Yani bunun sonucunda aslında böyle bir şey Avrupa ikaten çöküışığü sanki gündemde gibi duruyor.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 Bu radikalizme giderek çağırsızlıktan daha fazla sayıda insanın inanmaya başlamasını... Geçen gün ben göz, gerçi görmedim ama mesela Karakas söyledi bana ee, bir ankette, Fransa'da yapılan bir ankette şu sonuç çıkıyormuş. %55'i Fransızların e, Le Pen'in e, partisine, yani Milletçi Çakı'nın Front National'in fikirlerine desteklediklerini söylüyorlar. O sadece yüzde18 oy vermiş burada bana Le Pen'e. Bu tabii çok şaşırtıcı, bir soru. Çok ürkütücü evet. Açıkçası çok da, çok da şaşırmadım. Yani o fikirler bizim gibi huys devlet, işte yeniden ulusal uh, sınırları iyice kapamaya yönelme, içe yönelme, ondan sonra Avrupa'yı alaya almak, hükümseme, yani bu tamamen o Avrupa, ulus uh, devletlerin giderek yok alacağı bir, birleşik Avrupa uh, vizyonunun tam zıttı. Bu tabii şartları resmen geriye döndürmeye çalışıyor aşırısa buna Fransızların %55'inin sensatiyle bakması doğrusu çok da bir yol alınmadığını gösteriyor Avrupa birliğinin e, e, kurulmasıyla bir ülke evet de dersalım alınma konusuna gelince baya e, e, alınmadığını gösteren epey şey var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 Onun ötesinde bir de dün akşam Guardian'da gördüğüm bir haber vardı. Double dip resesyon diyorlar yani çift dipli resesyon ikinci dip, i̇kinci dip mi deniyor ona? Evet ba Türkçe dip diyoruz. Evet. Yani birinci dipi işte 2008-2009'da yaşandı. Evet. Sonra cılız bir canlanma oldu ama tekrardan işte cılız bir resesyona düşünme hep yani tabii söz edildi.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 liste tezimi savunmuştu. Teze, borç, kamu borçlarının sürdürülebilirliği üstüne çok yeni bir takım metodolojilerde yani mevcut metodolojileri daha da geliştiren takım teknikler kurulanmıştı. Ben de jürideydim. O tezide benim için en büyük çarpıcı sonuçlardan bir tanesi ki İngiltere'den o zaman çok az bahsediliyordu. İngiltere'nin koloborçları itibarıyla sürdürülemez bir durumda olduğu sonucu da çıkıyor yani başta da. Bir sürü bulgu var da. Evet. Bunun da açık radyoda hatırlarsan eee tanıtmıştık ben eee vermiştim. Evet, öğrencinin adını da analı. Evet, han. Atasever. E, ata eee <gülüyor> Atasever'e bir selam gönder bir şey. Evet. Burada. Yani <gülüyor> Şeyi, e, İngiltere'nin dolayısıyla bu duruma gelmesi çok şaşırtıcı değil ya. Özellikle ekonomi yöneticilerinin İngiltere'de bu borç veselesinden söz etmeye başlamaları ilginç tabi. E, şimdi orada İngiltere'yi yani bir de şey de kurtarmıyor, Avrupa Para Birliği'nin içinde değil. Yani e, aslında poundu rahatlıkla değer kaybettirebildi daha doğrusu. Değer da kaybetti poundu ve bu iyi bir şeydi çünkü ihracatı destekleyici. İptalatı kısıtlayıcı bir rol oynayacak. Fakat bütün bunlara rağmen çok ağır bir eğer bol bir şeyiniz varsa, stonunuz varsa bu ilkün altında izliyorsunuz. Çünkü bu taraftan bu borcu düşürmek için ki bu Güney Avrupa içinde geçerli tabii. Kemer sıkma e, politikaları uygulamak durumunda kalıyorsunuz. E, o zamanda e, bu sefer büyüme e, büyük sorun yaşıyor. Ve resesyon başlıyor. Bu açık şey Yunanistan. Dördüncü yıldır resesyonda ve da daha ne kadar devam edecek dediği gibi. İtalya, İspanya'nın yok küçülmesi kücümlesi bekleniyor. Portekiz'in bu ikinci ya da üçüncü kücümlerinin olacak sanıyorum. 2009 senedir. Daha da fazla. Yani sonuçta e, İngiltere'nin bu para politikasının bağımsız bir şekilde sürdürmesine ve bağımsız bir e, sitarlığının değer kaydetmesine rağmen bu borç o da işin içinden çıkamadı. Bu e, tabi çok e, olumsuz bir şey, e, gelişme. Çünkü en azından e, Avrupa'nın böyle birkaç şeyden, mesela Almanya Avrupa Para Birliği için ama en güçlü durumdaki da ülkenin büyümesi çok önemli, lokomotif rolü oynaması. Ama bu lokomotif rolü oynarken ihracatı da yanı değil, da yanı oynaması lazım. Evet ee, lokomotif rolü ki içeride diğer Avrupa ülkelerini de büyüme yoluna sokabilsin. Keza İngiltere öyle. Onun yani büyümesi ve borç krizini bir şekilde artlatması çok önemli. Çünkü bir şekilde önemli. Bütün bunlar Avrupa'da işte biraz söylediğimiz gibi işlerin işte üstü değil. İngiltere bunu gösteriyor. Evet. Gidişatı kaygılı bir şekilde izlemeye devam edeceğiz herhalde. Öyle. Evet. Tabii gelecek hafta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 Evet, bu konuyu tartışmaya devam edeceğiz. Evet, çok acil, değişik bir durum olursa da gene de bağlantı evet. da yapabiliriz özel bir evet, yapabiliriz. güncel durum çıkarsa. Peki, çok teşekkür evet. ederiz. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar. ...Font Basie ve orkestrasından... ...Basis Boogie adlı parçayı çalarak... ...devam ettik programımız. Ve şimdi bir ara vereceğiz. Ama aradan önce şeyi de söyleyelim... ...bir önce... ...Seyfettin Gürsel'le bağlantı problemleri yaşarken... ...arada çaldığımız... ...Aleykber Çiçeği'nin... ...Haydar Haydar adlı... E, ...değişiydi... ...onu... E, Bu Ali Ekber Çiçek'in de 1935'te bugün doğmuş olduğunu Erdincanda ve 26 Nisan 2006'da İstanbul'da hayata veda ettiğini hatırlatalım. Ali Ekber Çiçek'in ölüm yıl dönümünde 6. ölüm yıl dönümünde çaldığımız parça büyük bir virtüozite düzeyinde sazıyla çalıyor. Babasını 1939 Büyük Erdincan depreminde yitirmiş ve küçük yaşlarda rençberlik yapmaya başlamış. Arada da bağlamayı öğrenip sonra da kulağında Alevi değişleri ve ezgileriyle büyüyerek öğrenimini sürdürememesine rağmen müzikten hiç kopmaması ağır yaşam şartlarına karşın ve İstanbul'a göç ettikten sonra da TRT'nin Sınavını kazanarak Muzaffer Sarı Sözen döneminde TRT Ankara Radyosu'na ve Yurttan Sesler Korosu'nda çalıştığı 35 yılı aşkın bir sürede 400'den fazla türküyü derleyerek geniş bir repertuarı geniş bir kitleye ulaştırdığı da söyleniyor. Derlemeleri bütün türkücüler tarafından da seslendirilmekte. Cahilden uzak dur, kemale yakın isimli bir belgeseli de var. Ali Ekber Çiçek'in hayatına ait bağlama sanatçısı ve derlemeci Ali Ekber Çiçek 71 yaşında onu da andık. Haydar Haydar çalarak bunu da hatırlatayım dedim. Açık Gaste Evet açık radyo 94.9 açık gazetedeyiz saat 9.30 5 hatta 6 dakika geçiyor. Teknik sorunlarla da boğuşuyoruz bu sabah onu da söyleyelim evet. talkback tuşumuz bozuldu. Evet, ama bunların dinleyiciyi ilgilendirdiğini düşünmüyoruz. Evet ama bazen <gülüyor> e, Bizim arada duraklamalar neden oluyor diye düşünüyorlarsa bu sabah özel öyle bir durum var. Çözeceğiz. Evet şimdi devam edecek olursak haberlere en önemli günün haberlerinden bir de bu 28 Şubat dalgasının yeni tutuklamalar gözaltlarıyla devam ediyor olması 28 Şubat operasyonlarının 28 Şubat diye adlandırılan bir darbe sürecinden bahsediyoruz. 4 yıla en az yayılmış olan. 1997'den ve hükümetlerin değiştirildiği medyaya e, hükmetme çabalarının çok yaygın olduğu bir şey. Üçüncü dalgasında bu kapsamlı Ankara, İstanbul, İzmir ve Kars'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla 7 muvazzaf ve 5 de emekli askerin gözaltına alındığı halen kozmik odanın, kozmik oda denen çok en derin gizli, bu şeylerin bilgilerin belgelerin ve sırların bulunduğu yerinde e, bağlı olduğu seferberlik tetkik Dairesi Banı Korgeneral Lokman ikincinin de gözaltına alınan isimler arasında aldığı bu belirtiliyor ee, seferberlik tetkik kurulunun Ankara'daki kozmik odasında da en arama yaptırmıştı deniyor. Bilgili Lokman Ekinci de gözaltına alınanlar arasında bulunuyor ve soruşturmayı yürüten Savcı Bey bilginin Bülent Arınç'a şimdi Başbakan Yardımcısı olan Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Bülent Arınç'ın da suikast girişimi iddiası üzerine ikincinin başında bulunduğu Seferberlik Tetkik Kurulu'nun Ankara'daki Kozmik Odası'nda da arama yaptırmıştı diye de bir bilgi var. Şimdi bu devam ediyor ama öbür taraftan da önemli çok önemli bir bilgi de OYAK iddianamesiyle ilgili olarak. Bunun üzerinde açık radyoda açık gazetede epey Ergenekon konulu programlarımızda epey durmuştuk. Bu oldukça ilk başlangıç döneminde şey yapılan Danıştay ...baskını Mustafa Özbilgin'in e, öldürülmesi ve de e, bazı Danıştay hakimlerinin de yaralanmasıyla biten korkunç bir şey vardı... ...saldırı vardı ve bunun da e, şeriatçılar, din, aşırı dinciler tarafından yapıldığı yolunda bir iddia da vardı... Fakat onun pek öyle olmadığına ilişkin epey. iddia büyük ölçüde yapan kişinin demeçlerine e, dayanıyordu. Mahkum oldu Evet. Ama yapsın. daha sonra çeşitli insanlarla fotoğrafları falan da çıktı e, kendisinin. Çeşitli bağlantıları da e, ortaya çıktı. E, beklenenden daha farklı bağlantıları bunlar bahsettiklerimiz. E, şimdi de Danıştay saldırısına ilişkin e, görüntülerle ilgili e, çeşitli iddialar vardı. Bu iddiaları doğrulama yolunda çok önemli bir takım yeni kayıtlara, belgelere ulaşılmış. Evet, şimdi şöyle Danış'ta ikinci dairesi üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in ölümüyle de sonuçlanan bir saldırıya ilişkin binanın güvenliğinden sorumlu OYAK Savunma ve Güvenlik Şirketi var bir tane özel şirket. ...onun kamera kayıtlarının kaydedildiği hard disk üzerindeki görüntülerin silindiğini ortaya koyan bir rapor çıktı. O zamanlar böyle bir şüphe dile getiriliyordu. Fakat doğrusunu söylemek gerekirse onu da biraz tereddütle dile getiriyorduk. Çünkü yani mesele mahkemeye intikal etmiş bir durumdu ve... Spekülasyon anlamına gelecekti. Çok sayıda e, kuşkulu durum vardı. Ama insan tabii böyle bir açık gazete gibi bir programda öyle ulu orta spekülasyonlara da yer veremiyor. Ama zihnimizde ciddi şüpheler de vardı. Sonradan e, bu raporun ardından bağlantı, başlatılan soruşturmanın tamamlandı ve İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede yer alan telefon konuşmalarında Saldırının bir gün öncesine ait kayıtların olmadığını teyit ediyor sanıklar ve inceledikleri imajlara ilişkin uçurup biçirip kaçırıp göçüreceğiz diye de konuştukları, konuştukları. insanın hakikaten tüylerini ürpertecek bir soğukkanlılık ve e, başka, başka soğukkanlıktan başka bir şey aslında. Truman Capote'un In Cold Blood'ı vardı bir soğukkanlık derken evet, aklımda. Meşhur roman ama e, bir sinizm de orada. Evet. Çok ciddi bir sinizm de var. Örneği de var. Bir de e, hani seçilen kelimeler de çok ilgili. Uçurmak, kaçırmak. Uçurup, biçirip, kaçırıp, göçüreceğiz. Yani bir çocuk e, tekerleme gibi, halk sanatı tekerleme gibi bir cinayetin e, hem de Çok amaçlı bir cinayetin, sistemli bir cinayetin örtbas edilmesi, kanıtların ortadan kaldırılması gibi katmerli Hı. suçtan bahseden insanların böyle bir dil kullanıyor olmaları da ayrıca ilginç. Oyak güvenlik sistemleri şirketi. Bir de olayın şirketi. münferit olmadığına dair de kullanılan dil bazı ipuçları sunuyor. Hani bu kadar rahat bir şekilde ve itirazsız böyle ifadeler kullanılması... Evet. Genel anlaşılan teamül bu burada. Yani OYAK Güvenlik Sistemleri Şirketi Genel Müdürü Emekli Albay Orhan Çoban bir numaralı sanık orada. Altısı tutuklu, 10 sanıklı bir iddianame bu. Ve sanıklar Danıştay saldırısında kamera kayıtlarının silinerek delillerin karartıldığını ve silahlı terör örgütüne yardım etmek suretiyle örgüte üye olduklarını söylüyorlar. Yani böyle suçlama böyle. ilk duruşmada 13 Ağustos 2012'de 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak adalet yeni adalet sarayında. Şimdi iddianamede bir tespit tutanağı var. Sanık Metin Almalı ile Barış Demirtaş arasında 11 Mayıs 2010'da yapılmış bir görüşme. var... Bu çok yeni bir görüşme. Ona dikkat çekmek istiyorum. Yani bu evet. danışta cinayetin olduğu sırada değil. Bunun üzerine gidildikten sonra 11 Mayıs yani geçen sene bu vakitler hatta daha bir sene bile dolmamış şöyle bir konuşma oluyor. 11 Mayıs 2010 10.47'de Demirtaş soruyor Barış Demirtaş 16'sında görüntü var mıydı şeklinde bir soru var. Almalı yoktu şeklinde cevap veriyor. Demirtaş tekrar sen ayın 16'sında görüntü var mıydı yok muydu onu bana. Diyor kesiyor sorusuna almalı. Tamam oldu şeklinde cevap veriyor almalı. Metin almalı ve Demirtaş siz ne yaptınız diye sorunca da almalı şu cevabı veriyor. Uğraşıyoruz biz de. Şimdi imajları alıyoruz. Ondan sonra işte uçurup biçirip kaçırıp göçüreceğiz test edeceğiz diyor. Bu ıı, sık kullanılan bir şey teknik lingo mu öyle mi konuşuluyor acaba? Başka bir şey anlamına mı geliyor? Onu mahkemede göreceğiz ama insana bayağı çok şüpheli geliyor doğrusu sıradan vatandaş olan bizlere. İddianamede de arızalı olduğu gerekçesiyle saldırıdan bir gün önce sökülen kameradaki görüntülerin bulunduğu hard disk'te arızanın olmadığı ortaya çıkıyor bir kere bir. Yine hard diske erişim ve imaj alınması sırasında zorlukla karşılaşılmadığı bilgiside yer almış. Bu da iki. Hazırlanan bilirkişi raporlarında ise kayıt cihazlarının söküldüğü, saldırı günü kameraların çalışmasının engellendiği ve sağlam olan hard disklerinse 3,5 yıl boyunca adli mercilerden saklandığı belirtiliyor. Yani çok büyük bir e, suikast cinayet olayından bahsediyoruz. Ve e, bütün Çoklu bunlar cinayet bir de şey tabii hani sadece cinayette değil bir e, siyasi provokasyon olayı. Yani evet zaman. evet. Ve bir, büyük bir tesadüf sonucu aslında bütün bu önlemler evet. alındığı halde yakalanması da e, şeyin e, saldırının yaşandığı günlerde kamera cihazlarının bozulmasına ilişkin olarak da sanıklardan Murat Kabla'nın cihazı resetleyerek yani yeniden kurarak çalışır hale getirdiği oysa cihazın sökülerek merkeze alınması gerekmiş olduğu vurgulanıyor. Yani çok yönlü bir cinayetin kendisi de kayıtların silinmesi de organize bir suç kapsamında şey yapılıyor. Doğrusu çok endişe verici. Bir yandan endişe verici. Bir yandan ortaya çıkması da Hani kötünün içinde iyi falan. Evet öyle de diyebiliriz. Sorlarsak. Yani 28 Şubat'ın istihbarat ve fişleme birimine gözaltı yapılması iyi. Bir de günlükte ilginç bir nottan bahsediliyor. Bu da Star Gazetesi'nde var. Onu da tamamlamak için söyleyelim. Oyak Genel Müdürü Coşkun Ulusoy'un Danıştay cinayetinden iki gün önce kendi not defterinin ajandasına yazdığı bir not tam bahsediyor Star Gazetesi Oyak Genel Müdürü Coşkunlu Soy evinde yapılan aramada ele geçen bu ajandada cinayetten iki gün önce yazılmış Danıştay video sistemleri çalışıyor Orhan Albay aradı şeklinde bir bilgi notu bulunmuş Oyak güvenlik saldırının gerçekleştiği 17 Mayıs 2006 tarihinde ise kameraların arızalı olduğunu ve çalışmadığını iddia etmişti Ulusoy'un dosyasını tefrik etmiş. Ayırmış savcı yani Zaten böyle bir şey iddia... yani e, <gülüyor> Güvenlik şirketi, özel bir güvenlik şirketi değil mi bu? Evet. Ee, öyle kameraların çalışmadığını söylemesi bile zaten aslında... Skandalin e, suç. Tabii suç ve skandalin büyüğü orada evet. başlıyor zaten. Ondan sonra da katmerleniyor. Yani, yani hani e, yüzüne bakarak e, yalan söylemek gibi de e, düşünebilir. Çünkü güvenlik şirketinin kameralarının çalışmadığı. ...bir durumdan bahsediyoruz. İyi. Yani bunu böyle kabul etmek gerekiyor. Ha o gün çalışmıyordu, bozuktu. Evet, o öyle. Bir de e, tabii son okuduğumuz şeyde... ...kayıt silmenin de organize olduğu... ...konuşmasının da daha cinayetten... 5 yıl sonra olması da... ...bu konuşmanın silme... ...işin devam etmekte olduğunu... ...yani çok organize bir suç faaliyetinin ...devam ettiğini yıllara yayılarak düşündürmüyor değil doğrusu. Evet. Bu konuyu takip etmeye biz de devam edeceğiz. Evet. Çok önemli bir mesele. Yani. Buradan Türkiye gündeminde şeye geçebiliriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi terörden kaynaklanan yaşam hakkı illerlerini araştırma komisyonunun çalışmaları doğrultusunda Sivas katliamında öldürülen Metin Altaok'un, şair Metin Altaok'un kızı Zeynep Altaok Akatlı Meclise davet edilmiş ve ne çıkmış, komisyonla konuşmuş. Bu komisyon işte yaşam hakkı, terörden kaynaklanan yaşam hakkı ihlallerini araştırmakla yükümlü bir komisyon. Bu amaçla kurulmuş. Emin misin? E, e, ya Artık emin değilim. E, ve e, Zeynep Hanım'a sorulan sorular arasında, Zeynep Altokat diye sorulan sorular arasında e, AKP milletvekili, Oya Eronat tarafından aslında e, partisinde söylemeye gerekli Diyarbakır Büyük Milletçili Oya Eronat tarafından gelen bir soru var. E, şöyle bir soru. Hiç Aziz Nesin'i kendi kafanızda sorguladınız mı? Acaba o da böyle yapmasaydı keşke diye düşündünüz mü? Çünkü birçok insan için din hassas bir konudur. Bu hassas duyguların kaşınmaması gerekir. Tabii bir katliamın gerekçesi olamaz ama keşke Aziz Nesin konuşmasaydı da babam ölmeseydi dediniz mi? Ya ne demek bu şimdi? Aa, bilemiyorum. İşte bunun üzerine Zeynep e, altı okul katlı e, cevap vermiş. Yani ve ifade özgürlüğü çerçevesinde herkesin istediğini söyleyebileceğini, bunun da e, öldürülmek için asla sebep e, sayılmayacağını nazik bir şekilde, son derece nazik bir şekilde vurgulamış. Oya Eranat'tan cevap gelmiş buna. Her gerçeği her yerde söylemek demokrasi midir yoksa dejenerasyon mudur? Sorusuyla. Bu Oya Aronat'ın adını nereden hatırlıyoruz? Şuradan hatırlıyorsunuz. Ee, Yüksek Seçim Kurulu Hatip Dicle'nin milletvekilliğini engellediğine mazbatasını almasını engellediğinde e, yerine mazbatasını alan milletvekilliydi kendisi. Evet bu çok tabii. Hayır e, bu Şık böyle bir. en hafif deyimle bu. Çok hafif oldu ama çünkü şu bakımdan bu kişinin kişiliği veya karakteri özelliğinde bir değerlendirme yapmanın alemi yok. Yani böyle şeyler, düşünceler olabiliyor da meclisin terörden kaynaklanan yaşam hakkı ihlallerini araştırma komisyonunun bu düşüncede olması o komisyonun görevini ifa etmesi bakımından bazı şüpheler doğru bir şekilde ifa etmesi bakımından bazı şüpheler doğuruyor. Evet. Bunu da kenara not etmek lazım sanıyorum. Evet yani yaşam hakkıyla e, ilgilenmekten çok baş... yaşam hakkını bazı koşullara bağlıyor çünkü meclis o komisyonun üyeleri. Evet yaşam hakkı e, ne, ifade özgürlüğüyle de karıştırıp ortaya çok son derece tehlikeli bir yeni yoruma yol açabilecek. Yani bütün temel hak ve özgürlüklerin aslında başta yaşama hakkı olmak üzere Hayır, işte kriter kaçırılmaz. belirlenmiş yaşam evet, hakkı için. Evet bir bundan. kriter belirlemek Ne o milletvekillerinin yetkisi ve haddi ne de e, bu aslında uluslararası insaniyet insanlık hukukunun e, bayağı tereddüde sokulacak bir şey, e, bir durumu var yani. Zihniyet meseleleri önemli sanıyorum. Evet, zihniyet meseleleri çok ciddi yani evet e, benim Türkiye ilişkin haberlerim bu kadar var mı sizden başka bir şey var aslında bir de e, mültecilerle ha, ilgili doğru. şahane bir haberimiz daha var yani bu şahane Tabii ki burada ee... çok ironik olmaya çalıştım ama iyi gitmedi geri alıyorum i̇yi. gerçekten mide bulandırıcı olduğunu söylememiz lazım ee, Star gazetesinde gördük değil mi o haberi evet Sultan Gazi'de İstanbul'da mültecileri cam ve pencereleri kilitli gecekonduya kapatıp yanarak ölmelerine diri diri cayır cayır yakan yedi göçmeni insan taciri e, çetenin lideri gözaltına alındı diyor. Şebekenin geçen hafta kendilerinden yemek isteyen Pakistanlı bir mülteciyi de 3 katlı evden aşağı attı. Ortaya çıkmış. Yani Türkiye'nin mülteci Politikalarının da çok... Türkiye'nin mülteci politikasını da geçtik. Ee, biraz daha dikkat etmesi gerekiyor galiba. yani e, Türkiye'de düzenlik. toplumun işte meclise de yansıyan insanlık kriterleri biraz farklı galiba. Hani resmi politikayı geçtik ama eşya gibi davranma şeyi çıkıyor, eğilimi çıkıyor galiba ortada. Yani bu da tabii dünyanın yanıyla iyi bir haber diye bakabilirsin. Para için insan yakan ÇT'ye bir operasyon yapılması Star Gazetesi öyle vermiş zaten. Şok operasyon diye vermiş. Sultan Gazi'de bir takım insanları eve kapatıp e, bayağı işkence yaptıkları, yemek isteyen birini de 3. kattan aşağı attı diye bir şey Alipe Adı verilmiş 38 insan kaçakçısı da Gazi Osman Paşa Adliyesi'ne sevk edilmiş. Böyle bir haber de var. Kaçakların hepsi Burmalı'ymış. E, Cahir cayır yanmışlar şeklindeki konu. Yani bu evi kiralayan Halit Karaca ile bağlantılı olan çetenin olaydan sonra bir kişiyi bölgeye gönderdiği anlaşıldı diyor haberde. İngiltere'de insan kaçakçılığı yapan bir Türk vatandaşının yakalanması üzerine harekete geçmiş. E, bu kişiler arasında yananlar bizimkiler mi? Evet. Evet, cayır cayır yanmışlar şeklindeki konuşmaları da dinlemeye takılmış. Yani hakikaten 18 yaş üstü haberlere doğru da geçtik gene. Bir de e, dünyadan da aslında. Evet, İngiltere'ye. İngiltere'den önce e, hmm, ne vardı insanlarla ilgili insan görme, insan olma kriterleriyle ilgili başka haberler de var sanıyorum. Bu yerlere ilişkin, Amazon yerlerine ilişkin. Hmm. Evet, Ava kabilesi Amazon'da çok kereste tacirlerinin yeni, son durumları bu. Sistemli olarak kesiyorlar ve... Ağaçları orada yaşayan da dünya, dünyayla hiç teması olmayan Ava kabilesini de tek tek avlayarak yok ediyorlar. Çünkü orada yaşıyorlar, besleniyorlar. Arını yok, soranı, arayanı yok, soranı yok dolayısıyla o şekilde onlar da aynı yok edilen oradaki örtü gibi. ...arada yok ediliyor. Evet, acayip bir film de yapmışlar. Colin Firth... ...şeyi de kazanan... ...bu son Oscar... ...ödülünü kazanan... ...oyuncu, kralın... ...kekeme kralı oynayan. Evet, 5. George. 5. George'u, onun da çok... ...etkili bir konuşması var. Filmin sonunda bu Ava... ...kabilesinin elemanlarını gösteriyorlar... ...birbirleriyle ilişkilerinde tamamen doğal yaşayan insanlar doğanın olağan, olağanüstü hayvanlarıyla aynı nitelikleri gösteren çok uyum sağlamış insanlar ve insanlarla hiç temas kurmuyorlar. Fakat bulundukları yer açısından imkansız bir yer işte Colin Firth de Oscar ödüllü Colin Firth de ...bu illegal ormansızlaştırmayı... ...önlemek... ...ve havaların av, yaşadığı... ...ormanın da... ...yasa dışı olarak... ...şey için... E, ...kereste için... ...kesildiği haberi var... ...yani keresteciler... ...onları ne zaman görseler öldürüyorlar... ...ve onların elindeki silahla ...ok ve yay da... E, ...hiçbir şekilde baş edecek... ...halde değil tabi diyor... Ve herhangi bir başka zamanda olsaydı bu, burada biterdi bu iş. Yani başka bir halkta da tamamen yeryüzünden ebediyen sonsuza kadar yok olurdu. Ama biz buradayız ve bunun olmaması için uğraşacağız diyorlar. King's Speech adlı filmdeki Bu insanlarla ilgili su... tabii şöyle başka hukuki sorunlar da var. Hangi ülkenin vatandaşı bu insanlar? Yani hiç, dünyanın, dünyanın dünya vatandaşları dünya vatandaşı ama haklarının korunması konusunda çok ciddi sorunlar var işte e, yani legal hukuki bazı sorunlar var bundan dolayı zaten o kadar Serbestliğiyle yok ede e, ya, film biliyorlar olağan bir şey gösteriyor film yani öylesine bir uyum var ki insan bu, bu insanların Ava deniyor Bunlara bu insanların e, mesaj şey topluyorlar. Maymunlar ya da başka diğer hayvanlar gibi ağaçlara tırmanır, meyve topluyorlar. Ve mesela bir maymun ailesini kaybetmiş anasını ya da ailesinin anasını kaybetmiş bir maymun bulurlarsa kendileri kendi çocuklarıyla beraber ava e, anne süt veriyor maymuna mesela böyle sahneler var. Ve dış dünya ile hiçbir bağlantıları yok ve sadece ayak izlerinden ve diğer bazı ufacık işaretlerden biliniyor varlığı fakat tabi ormanları kesmek için para peşinde gidince o zaman Maran Maranyao Kuzey Doğu'daki eyalette o zaman üçte biri zaten yağmur ormanlarının yok edilmiş ve işte şey de diyor ki filmde Colin Firth ııı e, ...biz bir şey değiştirebiliriz... ...Brezilya'nın... ...Brezilya'da çünkü olay... ...Brezilya'nın... ...Adalet Bakanı... ...Jose Eduardo Cardoso'yu... talep ederiz... ...polisi göndersinler... ...diye diyor... ...fakat tabi... ...o kadar örgütlü ki şey... ...bin, bin kadar varmış... ...yani... ...bin sadece polis vermiş. Bunları engellemek için ellerinde sayı bin Oysa ülkenin ülkenin büyüklüğü zaten Avrupa'nın 4 katı bütün Avrupa'nın. Dolayısıyla yeterli olmayabilir. Evet, bu ayrımcı sormayan insanları da bir çeşit aslında bunu da belki soykırım demekte de sakınca olmayabilir. Ortadan kaldırılıyor evet, Tamamen soykırıma girer Bence de en ufak bir tartışılacak Tarafı yok Peki son olarak in... bah Bahsetmek gerekir Belki daha sonra tekrar daha detaylı olarak bahsedebiliriz Ama İngiltere'de çok büyük bir skandal e, Var daha doğrusu olan skandal iyice büyüdü ve e, kartopu gibi Bir e, çığa Dönüştü e, Bu senin iyimserliğin diye yorumluyorum Bence bir şey olmayacak ama Bakarız göreceğiz Hükümeti bu götürür mü götürür e, <gülüyor> <gülüyor> Hükümeti götürüp götürmeyeceğiyle ilgili bir yorum yapmadım. Skandalın büyüklüğü ortada ama yani e, skandalı skandal demeyecek miyiz? Emin değilim. Yani skandal olarak da ele alınmıyor işin ilgili tarafı. Yani, yani skandal olarak ele, yani, en azından Cer medyanın Murdoch İmparatorluğu'na bağlı olmayan kısmı tarafından skandal olarak ele alınıyor. Sorun medyanın büyük kısmının Murdoch İmparatorluğu'na Gör, bağlı ben olması. Ben görmedim skandal kelimesini ama. E, ben gördüm. Peki yani ısrar etmeyeceğim ama ben benim kanaatim bunun da geçiştirilebileceği e, şeklinde yani Kültür Bakanı ve hükümetin en önemli insanları sahip çıkıyor. Bunlar seneler önce e, satışa çıkarken bir Skybi kanalı sorun ondan büyük Networkü. Murdoch İmparatorluğuyla gizli görüşmeler yapıyorlar. Amerika'da görüşmeler. Gizli görüşmeler yapılmış. Amerika'da şimdi kültür bakanı olan ve e, Murdoch İmparatorluğu'nun satın almak istediği bir televizyonu e, satın almaya teşvik eden e, Murdoch'u kültür bakanının gizli görüşmeler yaptığı Amerika'da ortaya çıkmış. E, David Cameron'ın... Da Murdoch'lar da tam o sırada e, biz kaybıyı satın alalım almayalım mı görüşmelerini yaparken bu adam da bakan değil tabii. İçeriden bilgiler de veriyor bu arada. Bakan veriyor. olduktan sonra. Bir de dahası adamı sonra kültür bakanı yapıyorlar işte. Fakat başka şeylerde destekleyeceğim çıktı. senin şeyden çekiyorum desteğimi demiş Murdoch. Bütün basın organları şeylerim, gazetelerim Bundan sonra şeyin emrindedir muhafazakarlarındır diye tabi onlar da kazandıktan sonra seçimi bu adam da kültür bakanı yaptı. Şöyle söylemek lazım onu Murdoch desteğimi çekiyorum diye İşçi partisi hükümetine söylediği varsayılıyor ama David Cameron'ın şu andaki muhafaza hükümetin başbakanının 5 kere gizli olarak görüştüğü ortaya çıktı Murdoch'la. Şöyle tesadüfler diyelim ortaya çıktı. BBC ile ilgili yani Murdoch İmparatorluğu'nun e, devlet tarafından da desteklendiği için birincil rakibi durumunda bulunan BBC, e, Britanya'nın e, devlet yayın organının e, vergiler tarafından finanse edilmesiyle ilgili bir açıklaması oldu Murdoch'ların. Bundan iki gün sonra e, böyle bir çağrıda bulunmuş e, şu andaki hükümette olan e, o dönem gölge kabinede olan e, muhafazakar hükümet özellikle bu kültür bakanı. Gültür Bakan'ın daha iki da gün sonra sorun. yapacağı konuşmayı da biliyormuş Murdoch. Biliyormuş. Daha da büyük e, şüpheler şu anda şu e, anlaşma olduğu Murdoch İmparatorluğu ve muhafazakar hükümet arasında siz bizi destekleyin biz de sizin e, önceliklerinize istediğiniz e, yasaların çıkması konusunda gerekli adımları atalım şeklinde bir anlaşma olduğundan şüphe ediliyor ciddi ciddi ve e, şey aranıyor. E, somut delil aranıyor. Yani Görüşmeler olduğu biliniyor tabii ki görüşmeler ne konuşulduğu henüz bilinmiyor ee, ve bakıldığı zaman böyle bir örtüşme de var yani Murdoch'lar tarafından dile getirilen bir önceliğin daha sonra aynen muhafazakiler hükümet, tar hükümet tarafından uygulandığını da görüyoruz ee, ama bunun aradaki deliller de şimdi aranıyor. Ee, Size katılıyorum yani dünyanın geldiği nokta itibariyle e, hükümet düşer mi düşmez mi bunlar çok farklı konular ama olayın skandal olduğu e, ortada. Bence de Demokrasilerde ama... de veya her yerde de gerçeği olduğu gibi söylemek lazım. Bunu en çok Guardian e, takip ediyor görebildiğim kadarıyla. Batının... Telegraph gazetesi e, bayağı iyi takip ediyor aynı zamanda. Evet ama Guardian'da benim gördüğüm tek bir skandal kelimesi yoktu belki. Şeyden itibaren belki. kullanıyorlar phone hacking skandal deniliyor buna işte e, yani insanların telefonlarını dinleme skandalı e, ona bağlıyorlar ama. ondan beri skandal evet. kelimesini kullanıyorlar doğru evet. ama bu yeni durumda neyse bunun tartışmasını sonra yapabilir bence skandal olarak ele alınmıyor hala medya tarafından da çünkü şu da var yani zaten Ee, mesela Jeremy Hunt Kültür Bakanı özel danışmanı bütün bu görüşmeleri yapan e-mailleşen birlikte görüşen Adam Smith onun da adı o da ironik bir şey Adam Smith adlı e, baş danışmanı özel danışmanı istifa etmek zorunda kaldı ben onları e, zaten Kendisi istemeden aşmış sınırları. Benim hiç haberim yoktu bu görüşmelerden. O kendisi son derece dürüst, mükemmel bir insandır demiş. Fakat böyle bir <gülüyor> durumla karşı karşıyayız. Merakla bekleyeceğiz. Şeyde, tamamen sahip çıkmış Cameron, David Cameron. Kültür Bakanı Jeremy Hunt'a arkasındayım diye duruyor hükümete de bir şey olmayacağı kanaati hakim görünüyor e, fakat mesela meclis başkanı başbakanı çok kızdıracak bir şey yaptı diyor gözle görüldüğü şekilde bir noktada e, muhalefete e, işçi partisi çünkü eleştiriyor muhalefete saldırmayı bırak ve kendisine e, yöneltilen sorulara cevap vermesini söylemiş meclisteki tartışmalarda avam kamerasında ...ve özellikle de Kültür Bakanı Hunt... ...biraz kekelemiş şey olunca... ...yani... ...havam e, kamerasında yapacağı konuşma... ...News Corp e, şirketine... ...daha önce nasıl ulaştı... ...sorusuna cevap verememiş. Mecliste yapacağı konuşmayı... ...iki gün öncesinde biliyormuş yani... ...Murdoch İmparatorluğu. Bir soru geliyor aklıma. Hı hı. Murdoch... E, ...buraya da ziyarete geldiğinde... Bu konularda Türkiye'de bilgi vermiş midir acaba? Ne konuştular başbakanla Murdoch özel bir ziyaret yapmaya geldiğinde? Ee, Bu mesele geçmedi. Şeyi de anlayamadım. Diyorsun, Recep Tayyip Erdoğan'la aralarındaki. Bilmiyorum konuda. yani. Geçmiş midir? Ee, Türkiye'deki evet. gazetelerde bundan hiç bahsedilmemesi de yani dikkatimi çeken birinci sayfalara bakıyorum. Hiç görmedim bunu. Herhangi bir gazetede, birinci sayfada elimizdeki 10 ya da 12 gazetede şöyle bir baktım. Belki vardır. Bizim sorunumuz değil diye düşünüyor da olabilirler. bektevedir zaten İngiltere'nin sorunu. Evet, Türkiye'de çünkü e, hükümetlerle veya başka iktidar odaklarıyla medyanın işbirliği hiç olmuyor biliyorsunuz. Olmadı. Dolayısıyla da evet ilgilenmemiş olabilirler bu konuyla ilgili olarak. Evet bitirelim artık herhalde. Bitirelim evet Telegraf gazetesinde skandal olarak olaya değinmiş Martin Beckford'un yazısında. İyi o zaman peki e, Count Basie ile devam edersek Count Basie'nin de ölüm yıl dönümü 1984'te 26 Nisan'da. Piyanist, ork çalıyor, klavyeci, büyük orkestra şefi ve besteci, aranjör ve en önemli simalarından biri caz dünyasının döneminde. 50 yıla yakında kendi adını taşıyan orkestra ile çalışmalar yaptı ve onun orkestrasında çok önemli pek çok müzisyen de yükseldi. Hester Young, Herschel Evans, Buck Clayton, Harry Edison ve šakicilar Jimmy Rushing, Joe Williams oradan bir parça dağ çalarak bitiriyoruz Count Bacy Orkestrasi'ndan Red Bank Boogie adını tašču. Hepinize günaydın. Günaydın. günaydın. Kim